Hazırlayan ve sunan Çelenk Batra. Merhaba, hariçten sanat programına hoş geldiniz. İkinci programımızda da gezegenden kültür sanat haberleri getirmeye devam ediyorum. Çelenk ben. Geçen hafta New York sanat gündemine baktık ve Roma Maxi'deki sergi hakkında konuştuk konuğumla. Bu hafta ise Avrupa'ya odaklanacağız. Berlin, Hamburg ve Viyana üzerine konuşacağız. Konuğum Selda Asal olacak. Selda'yı biraz tanıtmak isterim. Çünkü Selda Asal'ın e, kurucunun üstlendiği apartman projesi... ...1999 yılında hemen Babilon'un karşısındaki Asmalı Mescid'de başlamıştı. Ve Türkiye'nin ilk sanatçı inisiyatiflerinden biri olarak kabul edilir. O zamandan itibaren, yani 99 yılından itibaren... ...Uluslararası Sanatçılara solo çalışmaların yanı sıra... ...kolektif projelerle disiplinler arası bir işbirliği imkanı sundu. Ee, özellikle yol deneyimi, yolculuk deneyimi, araştırmaya dayalı... ...workshoplar, performatif ve deneysel çalışma modellerini... ...alan açan çok önemli bir proje mekanıydı. Ee, sadece Türkiye ile sınırlı kalmamıştı programları. Güney Kafkasya, İran... ...Balkan gibi farklı e, coğrafyalara da açılan katılımcı çalışmalar yapmışlardı. 2012'den itibaren ise projelerine Berlin'de e, devam ediyor apartman projesi. Yine burada da farklı komünel yaşam ve kolektif üretim modelleri önermeye çalışıyorlar. Açıkçası sonuçtan ziyade süreç odaklı misafir sanatçı programları... ...hatta misafir küratör araştırmacı programları ve sergi projelerinin yanı sıra... E, Tam da Berlin'in Noe Körn bölgesindeki yeni mekanlarında böyle karşılıklı ilişkisellik, işbirliği ve farklı üretim olanaklarını öne çıkartmaya çalışan çeşitli projeler yapıyorlar. Selda Asal'la hem Berlin'de çalışmalarına devam eden bu apartman projesiyle son yaptıklarını soracağım. Ama asıl amacım şu sırada Hamburg'da kurul, açılmış olan Mom Art Space'daki Stay With Me. ...sergisini konuşmak... ...onla ilgili detayları alacağız... ...bu sergi daha önce apartman projesinin... ...Berlin'deki mekanda 2014 yılında... ...gösterilmişti... Ee, ...geçtiğimiz yıl ise hemen Açık Radyo'nun da... ...stüdyosunun yanında olan Depo'da sergilendi... ...şimdiki durağı Hamburg'daki Mom... Ee, ...ben bu kaydı aldığım... ...bu telefon kaydını aldığım sırada... ...Selda Asal... Yine apartman projesinde de çalışmalar yürüten e, Hazavuzlu kolektifinin bir üyesi olan Özgür Erkek ile birlikte Viyana'da aslında mülteci kamplarında onlarla rap videoları çekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bilgi almak istiyoruz. Çünkü hepimiz için çok önemli bir konu. Öncelikle müzikle başlayalım. Stay With Me e, sergisinden Hamburg'da açılan ve 8 Mayıs'a kadar devam edecek olan sergiden bahsedeceğimizi söyledim. Serginin adına da istinaden bu sefer Chris Cornell. I. Lee har Just Chris Cornell den gelsin. Stay with me baby. Yeni bir parçası bu. Chris Cornell'den dinledik Stay With Me Baby. Bu müzik arasından sonra tam da parçanın adı gibi Stay With Me projesi ağırlıklı olarak konuşmak üzere Selda Asal'la birlikteyiz. Selda Asal programın girişinde de söylediğim gibi apartman projesinin kurucularından pek çok alanda aktif çalışmalar yürüten bir sanatçı ve sanat profesyoneli. Selda şu anda Viyana'da bir mülteci kampında çalışmalarına devam ediyor. Ondan da bize bahsedecek. Selda hoş geldin. Hoş bulduk Çelenk. Ee, Selda seni tabii ki sıklıkla İstanbul'da görüyoruz ama 2012'den bu yana e, Berlin'deki çalışmalarına ağırlık verdin. Apartman projesi artık Noye Köln'de çalışmalar yürütüyor. E, zaten birazdan konuşacağımız Stay With Me sergisi de ilk olarak orada sergilendi 2014 yılında. E, apartman projesinde Doğru. Berlin'de neler oluyor? Bize kısacık bahseder misin? Sonra da Stay With geçeceğiz. Yani Hamburg'da açılmış olan sergiye. Tabii tabii um... E, apartman projesi 2012'de e, Berlin'de çalışmaya karar verdi. Bu böyle uzun bir zaman aldı aslında e, çalış. Oraya taşınmak, taşınmamak arasında. Fakat sonunda e, 2012'de tamamen e, prati, e, prodüksiyona, e, üretime dayalı bir proje e, bekanı olarak kullanılmasını düşünerek e, başladık Eylül ayında. Ve e, Bundan sonra da um, hep um, sanatçıların bir, bir ay kadar kaldığı bir süreç içerisinde e, kolaboratif e, paylaşımcı projelere kollektif e, projelerle devam ettiği bir mekan haline getirmeye çalışıyoruz açıkçası. Yine aynen e, farklı disiplinlerden de insanların bir arada çalışmasına da önem veriyoruz. Yine İstanbul'da olduğu gibi ama buradaki İstanbul'dan biraz farklı olarak Ee, çalışmaya gelen sanatçılar e, mekan içinde kalıyorlar, orada yaşıyorlar, birlikte e, yemek pişiriyorlar, birlikte uyuyorlar ve çok konsantre bir ay geçirerek bu projeyi oluşturuyorlar. E, bu da şöyle oluyor: yani Sanatçılar bir aylık e, e, proje başlamadan önce bir hafta önce yerine geliyorlar, bu bir aydan önce. O bir ay, bir hafta. Şehri e, deneyimlendikten sonra, proje başladıktan sonra tamamen çok e, konsantre, izi diyeceğimiz bir proje, e, metodoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Ve her sanatçı yeni bir metodoloji ortaya koyarak, değiştirerek, yani direksiyon devamlı değişerek bir üretim biçimi deniyoruz açıkçası. Peki Başarılı oluyor mu? Ben... Hı. Peki Celal Daju önümüzdeki dönemde mayıs, haziran, temmuz yani yaz aylarında e, New York, Berlin'e gidecek e, sanatseverler ya da sanatçılar orada neyle karşılaşacaklar sizin mekanınıza geldiklerinde? Eee, e, Temmuz ayında yeni bir yine bir ay kalmak üzere 5 sanatçı gelecek e, Türkiye'den. Onlar da, isimlerini söyleyeyim istersen, Biz, e, projenin adı SIS. Aslında bir nevi bu e, Stay With Me e, projesinin devamlı şeklinde olan bir proje. Adı SIS, MIST. E, biraz adından da anlaşılacağı gibi her şeyin böyle bir sisin altında ka, kaldığı yerden bakmak, aslında görememek, e, görmeye çalışmak ve... Kaybolmakla ilgili bir projeye yoğunlaşacak. Um, İz is gelecek. Is, Östat. Um, İz Östat. Merve Ünsal gelecek. Gökçe Suvari gelecek. Gümüş Özdeş. Sed, um, Sevgi Ortaç. Harika. E, ve e, 25 Haziran'da projeye başlayacağız. Üç aşamalı bir proje olacak. Bizim projeler genelde böyle uzun süreç alan projeler. Üç aşamalı bir proje olacak. Birinci inziva dediğimiz e, Temmuz ayında ikincisi İstanbul'da olacak bir adada olacak. Üç haftalık bir inziva oluşturmaya çalışacağız ve e, bu beş kişiyi kavramsal çerçeveyi hazırladıktan ve tamamen yayınlara ilişkin yani baskı deniyerek oluşturdukları bir süreçten sonra yani kitap sergi, fanzin, e, sevikiyor bir baskı ya da e, gravür gibi e, tekstir. Bundan sonra e, diğer sanatçıları e, çağırmaya başlayacaklar, Hı. davet edecekler. Ya yani aslında projenin bütün kavramsal tercihini bu beş beş kişi yapacak. Harika. Bu... diğer sanatçıları davet edecek ve o, o bağlantılarla ilerleyecek. E, İstanbul adalardan bir tanesinde de yeni bir izi var. Yeni diğer sanatçılar da katılacak. Bir beş. Daha O inzivayla birlikte artık bütün serginin çerçevesi e, hazırlanacak. Çok iyi. Bu, evet. bu, bu isimlerin bir kısmı Hı -hı. zaten Stay With Me e, projesinde de defterleriyle katkıda bulunmuşlardı. Evet. Sen şöyle tarif etmişsin evet. bu sergiyi. Şu anda Hamburg'da 8 Mayıs'a kadar devam eden Momart Space'deki sergiyi. Bu sergi 85 katılımcının ürettiği sınırsız korkuyu, güvensizliği, belirsizlik içerisinde var olmayı olduğu kadar... Ümidi, gerçeği, geleceği ve o anı gösteren defterlerden oluşuyor. Şüphesiz defter dediğimiz zaman evet. içinde gazete küpürleri, nesneler, fotoğraflar vesaire de söz konusu. Hakikaten Türkiye sanat ortamından, farklı kuşaklardan tanınan, daha az tanınan direkt sanatsal pratiğin içindeki isimlerin gezi, üzerine ya da o dönemde hazırladıkları defterlerden oluşan bir projenin sergisinden bahsediyoruz. E, bu proje hakkında evet. bize biraz bilgi verir misin? Hamburg'a gidecekler ya da İstanbul'da bu projeyi kaçırmış olanlar için Stay With Me projesinden. Ee, tabii. Ee, gezi sürecinden sonra e, hepimiz yani, geziden atıldıktan sonra e, kendi hepimiz kendi bir şey alanı bir ümit alanı oluşturmaya çalıştık kimisi platformlarda yer aldı kimisi um, um, şeyler yaptı um, ne denir gerilla gardens hı hı. gerilla bahçeleri evet, evet diyebiliriz evet bahçeleri. evet. çok özür dilerim ben yani o kadar burada adapte parası İlginizde Türkçe, şeyin <gülüyor> arasına kaldım Almanca. O için böyle hiç gelin. Yok hiç arası. problem çok, çok değil. E, radyolarını yeni evet. açanlar için belki tekrar edeyim ben de hariçten sanat programındayız. Çünkü gezegendense kültür sanat haberleri getiriyorum. Çelenk ben ama konuğum Selda Asal şu anda Viyana'da mülteci kamplarında. Bir başka sanatçı Özgür Erkök'le birlikte e, çalışıyor. Biz ise yine aynı ekibin Hamburg'da şu anda açtığı Stay With Me sergisinden de bahsediyoruz. Selda'cığım e, çok önemli bir sergi bu. Bizim için aslında e, gezi büyük bir umudu e, temsil ediyordu. E, belki de bu dönemden sonra da bu 85 katılımcının defterlerinde, onların o dönemde biriktirdiklerinde... E, tekrar o kaybettiğimiz zaman zaman e, unuttuğumuz umudun izlerini arıyoruz ya da en azından ben öyle yorumluyorum. E, 8 Mayıs'a kadar Hamburg'daki Doğru. Mom Art Space'e gidenler e, neler görecekler? Bize çok kısacık bahsedebilirsen sevinirim. Peki, Gezi Jesus sürecinde e, yakında gördüğüm insanlar yani hep yakınımda gördüğüm e, arkadaşlarıma, sanatçılara Bir, herhangi bir not tutup tutmadıklarını söyledim. Şimdi sanatçılar genelde bir şeyler bir şeyler biriktirdiler. Bir İlla ki e, çalışkanın ortasında da olsalar bir şeylerin biriktireceklerini biliyordum ve e, gerçekten de e, tadıcılarımdan e, bu defterleri, defter tuttuklarını ya da bir obje biriktirdiklerini e, söylediler ve onun üzerine dedim ki e, bir defterine katılabilir misiniz böyle bir proje? Çünkü yani bu ümidi bildiğin gibi ümidi aslında yakaladığımız yerden devam etmek istiyor. Asla tutunmakla ilgili bir şey. Hayatı bir yerden tekrar tutunabilmek ve devam etmeyi sağlamak. Motivasyon için. Bir, herkese dedim ki defterlerinizi bana getirebilir misiniz? Ve hatta defter tutan tanıdıklarınız varsa sanatçılardan e, lütfen haber verin dedim. Herkes hani birbirine haber etsin ve bunu bir hafıza oluşturmak için çok önemli bir şey olduğunu söyledik. En tekinde bu grup böyle 20 kişiyken 85'e kadar sayısı arttı. Defterlerin içinde bizi e, gün gün günce gibi tutan, e, kaydedenler de var. Ya da e, tamamen Twitter üzerinden hareket eden. Çünkü Twitterler o zaman hakikaten bizi e, oryantasyonumuz için en önemli şeydi o dönem. E, e, şeydeki... E, İzideki ağaçların köklerini, izlerini de yapanlar vardı. Ya da gezini, geziden sonraki gezinin dramatik tarafını da yapanlar vardı. İşte gazlar, maskeler, şunlar bunlar. Ama bir yandan gezinin eğlenceli kısmını da defterlerinde yapanlar vardı. İşte gitar çalanlar, yoga yapanlar. Bilmiyorum ben... E, hafıza olarak bunu sanatçıların üzerinden bu hafızayı tutmanın gerçekten e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her biri işte aklımıza gelmediğimiz e, detaylarla dolu. Yani çocuğuyla birlikte o e, hafızayı tutmak, günceyi tutmak e, ya da onun sesini kaydetmek e, bende gerçekten çok e, saatlerce bakıp bitirebileceğimiz bir sergi o, oldu. Çok... Ve hala da aslında görenlerin de katılıp daha da büyük büyüyoruz aslında. Ha, tam kesinlikle da Kesinlikle onu soracaktım. 85-86 Evet. Hala da var. Yani 3-5 kişi hala katılmak istiyor. Biz de herkese haber veriyoruz aslında. Notu tutanların her zaman için devam edeceği bir şey. Çünkü sergi devamlı bir yerlerden zaten davet alıyor. Hatta yetişemiyoruz bile diyebilirim ben. Hatta bütün Takılımcılara söyledim yani kim istiyorsa lütfen ilgilenebilir ve tergiyi alıp götürebilir diye söylüyorum da. Ta, tam da senin apartman projesinde yaptı yapmaya çalıştığın o kolektif hatta komünal diyeceğim yaşam ve e, üretim modeline çok uygun bir şekilde bu projede. Peki evet. e, şunu da kısacık sorayım sana şu anda Viyana'dasın biz bu kaydı yaparken hı. Özgür Erkök'le birlikte mülteci kampında e, rap videoları çekiyorsunuz diye biliyorum. Kısacık bize bundan hı hı. da bahsedebilir misin programı öyle kapatalım. Tamam. Ee, biz e, 2 artı 1 apartman polisinin bir alt grubu var. Daha çok göçmen, tükenli e, gençlerle çalışıyor. Fakat tabii son yıllarda biz daha çok e, mülteci kaplı, kamplarından davet almaya başladık. Geçen ayda Norveç'teydik. E, bir başka bir mülteci kampında e, çalışmıştık. E, burada e, yine aynı şekilde rap müzik videosu yapıyoruz. İşte aşağı yukarı 45 kadar kişiyle çalıştıktan sonra 15 kişiyle şimdi tekst üzerine yani herkesin yazdığı tekstler, daha doğrusu yaptığımız interviewler, reportajlardan çıkan tekstler oluşturuyoruz ve bütün dünyaya özellikle şu anda mülteciler konusunda Avrupa çok çok yanlı ve hiç de hoş bir şekilde bakmıyor. Biraz aslında tam gerçeği anlatmak üzerine Bir, bir duruma ilişkin haberler etmek üzerine videoyu ve videoyu kullanıyoruz açıkçası. Bunu bir araç olarak kullanıp e, birazcık daha duyarlılığı da aynı zamanda e, sağlamaya çalışıyoruz diyorum. hani nacizane. Umarım böyle yapıyoruz. Bir, zor bir tabii süreç. 15 gündür buradayım ben. Birçok bir dili dilin içinde cebelleşiyorum. Ama e, önümüzdeki hafta da sergi açılacak çarşamba günü. Yarın da Hamburg'lar. Eee böyle Çok güzel. Seni Peki belki eee ve ben çok konuşabilirim. Tabii da. tabii. Eee Salda Salda Sağla birlikteyiz. Hakikaten enerjisine yetişmek mümkün değil. Hem Viyana'daki mülteci kamplarında yaptığı çalışmayı bize kısaca anlattı. Hem eee Berlin apartman projesi Neoyakönü'deki yeni mekanda bizi neler bekliyor yaz aylarında ondan bize biraz bahsetti e, ve de asıl olarak Hamburg'daki daha önce İstanbul'da ve Berlin'de de gösterilmiş olan Stay With Me sergisi yani defterler gezi döneminde sanat çevresinin tuttuğu defterlerden oluşan bu sergiyi bize kısaca anlattı. Selda çok teşekkür ederim sana. Umarım Türkiye'de de e, bu mültecilerle ilgili bir takım e, çalışmalara katkınız, sizin deneyiminiz e, çok önemli olacaktır hakikaten. Onlar Hala da bir şeyler yapmak mümkün hı hı. olur. Bunların üzerine de konuşma fırsatımız ve sizi tekrar ağırlama fırsatımız olur. E, hariçten Sanat programını sana teşekkür ederek kapatıyorum bu durumda. E, önümüzdeki çok hafta çok görüşmek üzere. Teşekkürler Selda. Çok teşekkürler. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay.